Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, Sebe Nebe suresinin tefsirine bugün de devam edeceğiz. Kalmış olduğumuz ayeti e, tam ediyorum. 24 olabilir. Evet. Bu ayeti geçmeden diğer ayetleri de kısa kısa anlatalım. Inne yomel fasli kana mi qat'e? İnsanların iyileriyle kötülerinin ayrıştığı. Cehennemlik olanlarla cennetlik olanların birbirinden ayrıldığı gün belli bir gündür saati, zamanı bellidir. Yüme Yun Fakufi Suri Feta'tu Ne Ne zaman ki zamanı ve günü geldiğinde sonra üflenir. Siz hepiniz grup grup, grup bölük bölük gelirsiniz huzura. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا Gökler açılır. Göklerin kapıları açılır. Gökler kapı kapıdır. Semalar kapı kapıdır. Onlar kapı kapı iken hepsinin ayrı ayrı Kapıları değişik, farklı, değişik adette, farklı şekillerde kapıları var iken o kapıların hepsi o gün açılır. وَسُيِّرَةِ الْجِبَالُوا فَكَانَتْ سَرَابًا İşte o gün dağlarda yürütülür. Artık siz onların kaybolduğunu, toz toprak olduğunu görürsünüz. İnne cehenneme kânet mir sâdâ. Cehennem de zaten kendisine gelecek olan, kendisi içerisinde cezasını bulacak olan o güruhu, o günahkarları, o asileri gözleyip durmaktadır, bekleyip durmaktadır. Adeta onları sever, onları arzu eder, onların gelmesini bekler. Çünkü... Cehennem de bir mahluktur. Her mahlukun istekleri vardır. Sevdikleri vardır. Sevmedikleri vardır. Cehennem yakıtını sever. Cehennemin yakıtı da taşlar ve insanlardır. Yüce Rabbimiz bunu başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden nefsinizi ve ailenizi, yakınlarınızı koruyun diyor. Evet. Cehennem de kendi yakıtını istiyor, kendi yakıtının gelmesini dört gözle bekliyor. لِتَّاغِينَ مَا عَابَ Haddi aşanlar, tuğyana düşenler, onlar için bir sığınaktır. Onlar için koyulacakları, hapsedilecekleri bir yerdir. Veya tıkılacakları bir yerdir. Labetiine fiha ahkabe, işte onlar orada çok uzun zaman dilimleri içerisinde kalacaklardır. Geçen dersimizde ahkab, hukuk ne demek onu da anlatmış Layduqune fiha berdo vla şaraba. Cehennem öyle bir sıcak ki cehenneme atılanlar onun hiçbir yerinde, hiçbir köşesinde, kendilerine tahsis edilen hiçbir alanda bir serinlik tatmayacaklar ve sürekli içleri yandığı halde bir yudum suya muhtaç oldukları halde kendilerine bir yudum su dahi verilmeyecek. Ve orada asla bir gölgelik, bir serinlik bulamayacaklar. Allah korusun cümlemizi. İlla hamîmen uğassâgâ. Ne zaman ki artık iyice serinliğe iht ihtiyaç duyarlar, kendilerine kızgın sular takdim edilir. Yakıcı mideyi, içerisini insanın bedenini kavuran yakıp kavuran bir kızgın sıcak, kaynar bir içecek kendilerine sunulur. Onlar bu içeceği bile e, içmek suretiyle her ne kadar sıcak bile olsa ondan bir fayda umarak o içeceği içerler ve içleri daha da kavrulur, daha da kötü olur. Buraya kadar anlatmış iyilik zaten. Buradan sonrasında biraz daha geniş bir şekilde anlatacağız değerli kardeşler. Evet. Cezaen cezaen Onların hak ettiği bir ceza idi bu. Yani amellerine uygun, günahlarına uygun, isyankarlıklarına uygun, haddi aşmalarına uygun, şımarıklıklarına uygun bir ceza idi bu. Onların yapmış oldukları suçları bir şekilde o suçların karşılığı olan ceza işte bu cezaydı. Hak ettikleri cezaydı. Fazlası değil, azı değil. Ne hak ettiyseler o kendilerine verildi. İşte bu kaynar su ve aynı zamanda kendilerine cehennemin İçerisinde cehennem ehlinin yanan vücutlarından akan kan, irinden müteşekkil suların, artık irinlerin, bu kaynar suların, içlerini parçalayan kaynar suların kendilerine içecek olarak takdim edilmesi, orada hiçbir zaman rahatlık bulamamaları, hiçbir yerde gölgelik serinlik bulamamaları, ne zaman gölgelik isteseler kendilerine ateşin takdim, daha çok ateşin takdim edilmesi, ateşlerinin körüklenmesi onların hak ettikleri bir ceza idi. Burada herhangi bir aşırılık, herhangi bir zulüm, herhangi bir fazlalık söz konusu değildir. Evet. <Sessizlik> ''İnnehum kânû la yercûne hesâbe'' Bu da 27. ayet-i kerime inhem kanu la yurjun hesaba. onlar bir gün gelip de hesaba çekileceklerini asla düşünmüyorlardı bunu hesap etmiyorlar yani biliyorlar bunu ama hesap etmiyorlar şimdi günümüzdeki insanlar da böyle biliyorlar ama hesap etmiyorlar bilmek ayrı şey hesap etmek ayrı şey hesap etmek mesela bir yerde paranız var işte sayıyorsunuz biraz masraf ediyorsunuz sayıyorsunuz ne kadar kaldı ne kadar gitti bu para ne zaman artacak ne zaman azalacak vesaire. hesap etmek böyle bir şey yani yenilemek sürekli farkında olmak şimdi ahirete inandık demek ile hesap etmek arasında ahirete hesap etmek arasında fark var hesap etmek sürekli hatırda bulundurmak demek. Her nefeste, her anda, her olay öncesinde, her fiil ve söz öncesinde onu hesaba katarak hareket etmek. Bu. Hesaba katmak. Ve bir gün hesaba çekileceğini insanın düşünmesi. Demek ki allah Teala burada اِنَّهُمْ كَانُوا la يَرْجُونَ حِسَابًا Muhakkak ki onlar kendilerine bir hesabın sorulacağını düşünmüyorlardı, hesaba katmıyorlardı. Veya hesaba çekilmemeyi arzu ediyorlardı. Şeklindeki ayet-i kerimesini şöyle de buyurabilirdi. İnnehum kano la yu'minun hisabe ve biyumil hisabe yani. Onlar hesap gününe iman etmiyorlardı diyebilirdi ama demedi. La yarucun dedi. Neden? E çünkü bu amelleri yapan insanların birçoğu ahirete inanıyor. Hesaba inanıyor, kitaba inanıyor. Ama onların bir özelliği var. Burada e, vurgulanmak istenen özelliği ne? Hesaba çekilmemeyi arzu ediyorlar. Yani ben şu işi yaptım, şu günahı yaptım ama Bundan beni Allah sorumlu tutmaz. İnşallah tutmaz. Tutmaz yani. Tutmaz gerek. Bunlar çok basit şeyler. Allah bunu affeder. Tövbe ederim Olur biter. Şeklinde. Bir takım düşüncelerle insanın yapmış olduğu işlerden hesaba çekilmemeyi umması. Ben bu işleri yaptım ama hesaba çekilmemeyi umuyorum. Yani bunların basit olduğunu düşünüyorum. Yani bir tövbeyle bunların aff edileceğini düşünüyorum. Bunlar önüme bir daha gelmez. Bunlar ben de Allah'ın iyi kuluyum gibi bir takım düşüncelerle ee, hesaba çekilmemeyi beklemek, arzu etmek. Onu söylüyor allah Teala. Onlar bir gün hesaba e, çekil, çekilece çekileceğiz. Ancak Amellerimizin çoğundan umuyoruz ki Allah bizi hesaba çekmez, sorum tutmaz veya bize çok kolay bir hesap yapar ve bizi af eder. Düşüncesinde olan insanlar ve bu düşünceyi günah işlemede bir zeri'ah, bir sebep, bir vesile, bir araç olarak gören insanlar. İnsanlar inandıkları halde neden günah işlerler? Çünkü derler ki bunlar af edilecek şeylerdir. Şu yapmış olduğum hayırlı ameller hürmetine bunlar görülmeyecektir. Bunların hesabı olmayacaktır. Umuyoruz ki şu yapmış olduğum iyilikten dolayı Allah beni hesaba çekmez. Bu gibi düşüncelerle insanlar günah işler. Yoksa insan cehenneme geleceğini bildiği halde günah işler mi? İşlemez ama hesaba çekilmemeyi arzu eder. Hesaba çekilmeyeceğini, Allah'ın kendisini affedeceğini arzu eder. Böyle hayal görür, böyle düşünür, böyle anlamak, böyle düşünmek ister, böyle bilmek ister. O yüzden günaha girer. Evet, innum kano la yarjo na hisaba muhakkak ki onlar bir gün hesaba çekileceklerini umuyorlardı çekilseler bile basit bir şekilde hesaba çekileceklerini düşünüyorlardı. O de bu bir ayetine kezabe. Şimdi iki türlü olabilir. Birincisi iman ettikleri halde günahlarının çoğun çoğundan hesaba çekilmemeyi umanlar, diğeri de gerçekten hesap gününü inkar ettikleri için hesaba çekilmeyeceklerini düşünenler. İki uçlu düşünebiliriz bu ayet kelimeyi. Ki ayetin 28. ayette vaket da bu bir ayeti da Öyle bir yalanlamayla ayetlerimizi yalanladılar ki tamamen inkarcı oldular. Vaket <gülüyor> bu Yalanladılar bi-ayatina ayetlerimizi. Hangi ayetlerimizi? Kur'an ayetlerini mi? İlk, i̇lk önce bu akla geliyor. Kur'an ayetlerini yalanladılar. Kur'an'ın emirlerini yalanladılar. Kur'an'ın ahkamını yalanladılar. Kur'an'ın emirlerini, nehirlerini, tavsiyelerini, vaatlerini, vaidlerini, tehditlerini yalanladılar. İnanmadılar bunlara diye bir şey düşünmek mümkün. Bu esas itibariyle böyle. Ancak bir de Allah'ın kevni ayetleri var. Kevni ayetleri dediğimiz zaman biz hepimiz Allah'ın ayetleriyiz, delilleriyiz. Doğada Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklar Allah'ın ayetleri. Bu ayetlere bakarak Allah'ın birliğini, azametini, varlığını, hikmetini Kudretini, azametini anlamak mümkün. Ve bu şekilde o Allah'a hakkıyla saygı duymak, hakkıyla O'na yönelmek, hakkıyla O'na ibadet etmek mümkün. iken onlar inkarcı oldular. Etraflarındaki kevni ayetleri görmediler. Görmezlikten geldiler. Yalanladılar. Nasıl yalanladılar? Mesela görüyorsunuz deniyor ki işte doğa kendi kendine oluştu diyenler var. Tabiat ana kendi kendini yarattı diyenler var. Evrimle insanlar oluştu diyenler var. İşte bütün canlıların tek bir hücreden meydana geldiğini ve daha sonra evrim geçirerek çeşitli kara hayvanları, deniz hayvanları, hava hayvanları haline geldiğini, bunların tabiat ana tarafından yapıldığını söyleyenler var. Bu tabiat ana kim dediğiniz zaman? Tabiat ana işte bu doğadır. Bu doğa kimdir? Bu doğa nedir? Dediğiniz zaman bu kendiliğinden oluştuğu Mükemmelleşti, kendinden bu düzen, bu sistem kuruldu diyenler var. Bunlar yalancılar, bunlar ahmaklar, bunlar deli arıyorlar kendilerine inansınlar diye. Hiçbir şey mümkün mü ya? Bir valiz harfi A, B, C, D şeklinde valize koyun, sallayın sallayın, şöyle serpin caminin içine içerisine. Kaç tane olumlu, anlamlı kelime oluşur? Kaç tane? Rastgele. Attınız. Tabii ki anlamlı bir cümle bile oluşmaz yani. Şöyle sıraya dizilmiş. Mümkün değil. Bir çuval harfi atın, serin, serpin. Sıra sıra dizilsinler harfler. Bir cümle oluşturulsunlar, Mümkün değil yani. Yani böyle bir şey olamaz. O akıl sahiplerine deseniz ki şu kainat e, kendi kendine oluştu. Bunun delili bir çuval harfi şöyle serpeceğiz. Bütün harfler yerini bulacak, bir kompozisyon oluşacak, bir roman yazılacak, bir kitap yazılacak. Kendi kendine oluşacak desek der ki sen delirdin, kafayı yedin, zırvaladın ya böyle bir şey olabilir mi? E tam bu zırva da doğru. Şu kainat ayeti, şu kainat kitabı nasıl sana göre kendi kendine oluyor? Mümkün değil. O yüzden Allahu Teala diyor hem Kur'an ayetlerini hem de kainattaki ayetleri yalanladılar. Öyle bir yalanlamakla ki bunu sürekli yaptılar. Yani sürekli Allah'ın ayetiyle karşı karşıya geldikleri halde sürekli bir yalanlama içerisinde oldular. Ve bunu çok kolayca yaptılar. Bir yalanlamakla yalanladılar. Dilde, düşüncesiz bir şekilde, dilde var olan bir yalanlama. Yani bu e, şekilde Allah'ın Kevni ayetlerini, Kur'an ayetlerini, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri... Yalanlayanlar, işte biraz önce anlatılmış olan cehennem azabına düçar olacaklar. Allah korusun. وَكُلَّ şeyin اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا Biz her şeyi kitapta yazdık, saydık. İyiliği de anlattık, kötülüğü de anlattık. Hayrı da anlattık, şerri de anlattık. Doğruyu da anlattık, yanlışı da anlattık. Hepsini ayrı ayrı açık bir şekilde dile getirdik. Bunu hem kitabımızda belli ettik, hem de kainat kitabında belli ettik. Buna rağmen o insanlar haddi aştılar, yalanlama cihetine gittiler. Fezûku <gülüyor> falan sizi zikum illa adaba. Böyle ahmak böyle yalanlayıcı böyle inkarcı böyle haddi aşan insanların cezası elbette ki cehennemdir ve cehenneme düşüp orada sürekli bir şekilde azaplarının artırılması ve yenilenmesi şeklinde bir ceza ile karşı karşıya gelmeleridir. Allahu Teala'nın cehennem ehli için indirmiş olduğu en şiddetli ayetin bu olduğu söyleniyor. Fezduqu felen nezidukum illa azaba. Tadın cehennemin azabını. Tadın ateşin yakıcılığını. Tadın. Biz size Azaptan başkasını buyurmayacağız. Azaptan başkasını artırmayacağız. Ne zaman ki bir kurtuluş isterseniz, biz size kurtuluş yerine cehennemin daha derin katmanlarında, daha derin azap seanslarını takdim edeceğiz. Azaptan başkasını size vermeyeceğiz. Azaptan başkasını size artırmayacağız diyor. Bu, cehennem ehlinin almış olduğu en tehlikeli tehdit. Hani insan der ki, bazı insanlar, ya ne olacak işte, günah var tamam, nefsimize yenildik, yaptık. Cehennemse cehennem, yanar çıkarız ya, ne olacak? diyen insanları duyuyorsunuz. Bu güzel insanlar, akıllarına kendilerine yazık ediyorlar. Böyle bir mantık yok. Kendi kendine yalan uydurma ya. Cehenneme gireriz biraz yanarız, yanarız, çıkarız ya. Ne olacak ya? Böyle diyen insanlar. Kolay mı o ateşe tatmak? Allah-u Teala cehennem ateşinin yakıcılığını, azabını öyle anlatıyor ki Buna dayanmak mümkün değil. Mümkün değil. Böyle tuhaf şekilde konuşan insanlara diyeceksin ki kardeşim gel parmağını uzat. Şu çakmakla bir tane şöyle tutalım şu hafif veya bir kibritle parmağını şöyle ufak. Az bir saniye bekle. Bir saniye, iki saniye. iki saniye beklesin. Nasıl feryadı figan eder? Yandı ve bir sesi yerde, bir sesi gökte olur ya. Yani. Ufak bir ateş. Cehennem ateşi ise dünya ateşinden 70 kat daha tesirlidir. Dünya ateşine 1 metre yaklaşırsın. Biraz sonra kaçmak zorundasın. Yani yakar seni. Cehennem ateşine 70 metrede yaklaştığın zaman seni yakar. 70 metre. Daha tesirli. Dünya ateşi cehennem ateşinden cins olarak alınmıştır yani. Ancak Allahü Teala cehennem ateşini iki defa yıkamıştır. İki defa suya çalmış o ateş. Niye? Bu insanlar dünyada seni bu şekilde kullanamazlar. Yani düşün, çakmağı yaktığın zaman şöyle, şu mesafede sana bir tesiri yok. Ama eğer o ateş İki defa sudan geçirilmemiş olsaydı, o çakmanın ateşini bile yakamazdın, dayanamazdın o ateşi. Kibrit, şu kadar bir alevi var, onu bile kullanamazdın, yakar. O yüzden cehenneme gireriz, çıkarız, ne olacak diyen insanlar. Bir defa daha düşünsünler. Oraya girmek çıkmak öyle kolay değil. Oranın azabı şaka değil. Ne olacak ya? Olur biter. Azapsa azap. Ceza ise ceza. Ateşse ateş. Yanar çıkarız ne olacak? Bir defa yandın mı? daha da bir şey duymazsın diyen gafil insanlar var. Şimdi iman eden insan böyle konuşmaz. Yani bunları niye söylüyoruz? Çünkü etrafımızda böyle söyleyen insanlar var. Ne olacak ya? Yandık, kül olduk, bittik, tamam daha ne olacak? Ey insan! Allah sana akıl verdiği fikir verdi. Allah her şeye kadirdir. Sen zannediyorsun ki vücut yandıktan sonra tamam kül oldu ya ne olacak daha bitti daha burada azap bunu neresini yapacaksın diye mantık yürütüyorsun öyle insanlar var görmüşsünüzdür etrafınızda bu mantık yanlış çünkü allah Teala diyor ki ne zaman ki onların derileri yanar kül olur beddennâ lehum Yani ne diyor? Ya onlara yeniden deri giydiririz. Yeni. Yanarlar yeniden deri gi giydirilir. Yanarlar yeniden deri giydirilir. Öyle bir şey yani. Sürekli. Bu Allah'a kolay. Allah'a zor değil. Ama insan Allah'ın azabını Kudretini bilmeyen insanlar veya bu konuda şüpheci olan insanlar böyle hesapsız bir şekilde konuşuyorlar. Allah'ı aciz görüyorlar. Yani bir defa insan yandı mı daha Allah onu daha nereden yarat yaratacak? Gitti. Diye düşünüyorlar. Allah'ı aciz görmek en büyük günahtır ya. Allah a aciz gören bir insan ben Allah'a inandım demez. Çünkü al Allah, Allah inna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Her şeye kadir. Allah her şeye kadir değildir diyen bir insan kafir olur. İman etmiş sayılmaz, mümin, Müslüman sayılmaz. Allah şunu nereden bilsin? Kalbinden geçeni nereden bilsin? Yarın benim ne yapacağımı Allah nereden bilsin? Allah ne düşündüğümü nereden bilsin şeklinde bir insan söylediği zaman o insan mümin sayılmaz. Çünkü Allah'ın her şeye kadir olduğunu yani inkar ediyor. Allah'ın varsın birsin ama işte her şeye kadir değilsin demek müminlik sayılmaz. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın asla unutkanlığı olmaz. Allah'ın görmediği bir şey olmaz, duymadığı bir şey olmaz. İnne hu's-semiu'l-alim. O her şeyi en güzel şekilde işiten ve bilendir. İnne hu ala kulli şey'in kadir. O her şeye kadirdir, her şeyin üstesinden gelir. E şimdi bunları bilmek lazım. Bunları bilmeyen insanlar ne yapıyorlar? Bu konuda hata ediyorlar. Efendim diyorlar ki bu ölülere kemikleri dahi çürdükten sonra kim can verecek? Mekke müşrikleri aynı şeyi söylemişti. Etrafımızda o Mekke müşriklerinden yok mu? Var. Hoca neden konuşuyor? Müslümanız elhamdülillah. E, Müslümanız da evlatlarımızı İslam dininin esaslarına göre yetiştiremedik, onları ba ba başka yerlerde, başka dehlizlerde zehirlenmeye bıraktık, zehirlendiler. Geliyor, konuşuyor, diyor ki ya çürümüş kemiklere kim cam verecek? Böyle mantık yürüten insanlar var. Veya bu kadar insan ben duydum bunları duymadığım bir şey konuşmam. Adam bana diyor ki ya diyor dünya var oladı diyor binlerce yıl geçti diyor dünya doldu taştı doldu taştı tekrar devir daim insanlar öldüler bu kadar insana diyor cehennemde yer nereden bulunacak diyor. Böyle diyen insanlar var cehennemde helmin mezit diyor o kadar insan atılıyor cehenneme. Daha var mı diyor? Yani allah Allahu Teala helim telakti. Yevme yekulu cehenneme helimtelti. Ne zaman ki o cehenneme o gün yani insanları günahkarları cehenneme attığı o gün. Sürekli insanları cehenneme doldurduğu o gün doldun mu ey cehennem? Qa Ka qalet hel Daha var mı? Daha var mı diyor? Yani cehennemde yer sorunu yok. Ama insanların akıl sorunu var. İnkarçıların akıl sorunu var. Kafaları yok, beyinleri yok. Allah'ın aciz olduğunu düşünüyor zavallı. O kadar insan diyor cehenneme nereden girecek? Yer kalmaz diyor. Dışarıda kalırız. Biraz sona kalırız. İnkarcı uyanık, uyanık davranıyor. Halbuki uykucu. Kafasız, akılsız. Bir insan böyle diyemez, dememeli. İnsan aziziyetini görecek ya. Yani. Ben insanım diyecek, acizim diyecek. Ben her şey Allah gibi her şeyi gücüm yetmez diyecek. Ben öyle insanlar gördüm. Çok akıllıyız diye geçiniyorlar. Onlara vaaz ettim bir gün. Ama inkarcı bizim Türk vatandaşı bunlar. 25 kişi bir yerde. Bir tanesi Çevirme ustası yani, döner ustası. Lokantacı. Bana der ki Allah der beni yakacağı zaman derim ki Allah'ım ben sana döner ısmarlayayım da beni affet. Aynen bu şekilde duydum. Dalga geçiyor. İnanmıyor yani. Hangi ilden bu arkadaşımız söylemeyecek. Gerek yok. Allah'a diyor ben döner ısmarlarım ben döner ustasıyım. Haşa. Dedim ki ona, sen dedim eti nereden bulacaksın orada ya? Döner yapacaksın. Orada etmek yok. Düşündü. Hakikaten dedi, ben ahirette eti nereden bulacağım? Düşündü, bulamadı. Dedim ben buldum. Nasıl dedi? Dedim bak bu da, bu da senin yanındaki de senin gibi inkarcı. O yandığı zaman sen de bundan kesersin. Hah dedi oldu. Ha böyle insanlar var ya. Ümmette böyle insanlar var, ülkemizde böyle insanlar yaşıyor, maalesef. Allah ıslah etsin. Allah akıl fikir versin. Şimdi değerli kardeşlerim, dersimizi burada bitirelim. Ezan bitiyor. Nebe suresini, tefsirini ve malini vermeye çalışıyoruz. Hangi ayette kaldık? İnşallah gelecek dersimizde o ayetten devam edeceğiz. 30. ayet kelime, 31. ayet kelime'den devam edeceğiz, İnşallah. Tabi derslerimize ilgi umduğumuzdan çok az. Vakti olan arkadaşlarımız yani kahvehanede oturacağımıza buraya gelelim de ahiretimizle ilgili bir şeyler öğrenelim. Bu ahiretle ilgili bilgiler ahirette neler olacak? Kaybı bilgiler bunlar. Ne olacak? Nasıl gidecek? Ne yapmamız lazım bu dünyada? Hangi önlemleri almamız lazım? Bunlarla ilgili burada çok önemli şeyler söylüyoruz. Allah'ın kitabı, Kur'an'ı oradan önemli haberler aktarmaya çalışıyoruz. Bunları duyalım inşallah. Yani kahvaltıda namazdan sonra oturabiliriz ama yarım saat önce gelsek bu, ders, bu ayetleri yani biz de gönüllü oluyoruz. Geliyor buraya iki tane arkadaşımız mesela e ne anlatacaksın ona ya? anlatırsın. Tamam bir kişi bile önemli bizim için ama insan istiyor ki bütün kardeşlerimiz otursunlar. En azından 15-20 kişi olsun da güzel bir ders ortamı, vaaz ortamı olsun diye düşünüyoruz, arzu ediyoruz. Bu bilgiler ahiretimiz için, dünyamız için gerekli bilgilerdir. Bunları bizim yetik malımızdır. Bunları nerede bulsak alırız. Allah cümlemizi ilim ehlinden, ilmi öğrenen, öğrenenlerden ve öğrendiğini hak yolda yaşayanlardan eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin El